hadd-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefâtuha ve kulle muhdefatin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnar السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu Arkadaşlar iman ve taklid konusunu işlemeye devam edeceğiz daha doğrusu taklid ve bununla alakalı olan iman ve imanda taklit, amel ve amelde taklit. Bununla ilgili geldiğimiz derste müştehit imamların, özellikle mezhep imamlarımızın Kur'an ve sünnete bakış açıları, nas karşısında kendi görüşlerinden vazgeçmeleri, özellikle İmam Şafii rahimahullahın, Sahih hadis gördüğümde onunla amel etmezsem aklımı yitirdiğimi düşünün demesi Veyahut bir hadis lastadığında onunla amel eder misin, eder misin sözüne karşılık Siz benim belimde zinnur mu gördünüz veyahut boynumda haç mı gördünüz diyerek Kendisini Hristiyanlara benzetmesi ve buna benzer İmam Malik Rahimahullah'ın, İmam Ebu Hanife'nin, Ahmet İbni Hanbel'in sözlerini burada nakletmiştik. Ve onların sünnet karşısında, say hadisler karşısında kendi görüşlerinden nasıl vazgeçtiklerini ifade etmiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanlara Kur'an ve sünnetin yolundan gittikleri sürece sapmayacaklarını vasiyet etmiştir. İkisi dışında kim olursa olsun, masumiyet sıfatına haiz değildir. Yani Kur'an ve sünnetin dışında hiç kimse yani fert olarak, şahıs olarak ee, masumiyet sıfatına haiz değildir. Yani masum imam inancı, masum hoca inancı, masum müştehit inancı Ehli sünnet ve cemaatın inancında yoktur. Ancak Kur'an ve sünnetin dışında ashabın üzerinde ittifak ettiği yani ashabın icmağı dediğimiz konuda masumiyet ehli sünnetin akidesidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim bu ümmetim dalalet üzere birleşmez buyurmaktadır. Ancak bu bir ayrıntıydı. Onun dışında Kur'an ve sünnet hujjetin ta kendisidir ve masum olarak onların dışında hiç kimse masum kabul edilmez. Bunun bilincinde olan müştehitler kendilerini masum adletmemişlerdir. Ve hiçbir surette görüşlerini kitap ve sünnetin önüne geçirmemişlerdir. Zaten bunu böyle olmadığını önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Beşer olmaları hasebiyle kendilerinden iki kaynağı aykırı herhangi bir iştihat sadır olursa, yani iki kaynağa aykırı herhangi bir iştihat sadır olursa, hemen görüşlerinden dönüp kitap ve sünneti esas alırlardı. Yani bizim imamlarımız, müştehit imamlarımız Kur'an ve sünnetle sünnete ters düşen veya Hut Kur'an ve sünnetin e, Kur'an ve sünnetin kendisine ters düşmüş herhangi bir iştihat kendilerinde fark ettiler mi kendilerine naz geldiğinde hemen kendi görüşlerinden vazgeçer Kur'an ve sünnete sarılırlardı. Bunlara birkaç örnek daha vereceğiz inşallah. İmam Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'nin talebesidir, Allah ona rahmet etsin. Diyor ki, mesela vakf, sebze ve meyvenin zekat durumları ile ilgili olarak i̇mam Malik ile ilmi bir müzakere etmiş, İmam-ı Malik kendisine bu konulardaki sünnet uygulamasını haber vermişti. Ebu Yusuf, önceden kendisine ulaşmayan bu uygulamaları öğrendikten sonra, taassub ve tereddüt göstermeden şöyle demiştir. Ey Abu Abdullah, yani İmam Malik'e hitaben, İmam Malik kendisine bu vakf, sebze ve meyvenin zekat durumları ile ilgili nas'ı getirince, çünkü bu konuda kendilerinin bir içtihadı vardı. Hanefi fukahasının Ebu Yusuf da bunlardan birisiydi. İmam Malik'in getirdiği delilleri görünce şöyle demiştir. Ey Abu Abdullah, sünnet karşısında bu konularda sahip olduğum Görüşlerimden vazgeçtim Eğer Hocam Ebu Hanife'de Hayatta olsaydı O da içtihatlarından vazgeçer Ve sünneti uygulardı Dikkat ediniz İmam Ebu Hanife'nin en yakın Talebesi Kendi hocasıyla ilgili O da eğer hayatta olsaydı Sahih sünnet karşısında Nas'ın karşısında Hemen kendi görüşünden vazgeçeceğini söylemiştir ve İmam Ebu Yusuf da kendisi bizzat o görüşünden vazgeçmiş sünnete sarılmış ve demiştir ki benim hocam İmam Ebu Hanife rahimahullah hayatta olsaydı gerçekten de o da hemen sünnetle sahih hadisle amel eder kendi iştihadından vazgeçerdi alimlerin hadis ile amel etmeleri onların mezhepleriyle olan irtibatını da kesmemiştir. Yani İmam Ebu Yusuf'un bu tutumu veya diğer ulemanın kendi hocalarıyla kendi mezhepleriyle ters düşmeleri onların kendi mezhepleriyle irtibatını kesmemiştir. Örneğin İmam-ı Nevevi Şafii mezhebine mensup bir fakihti. Fakat gerektiği zaman hadisi daha kuvvetli bulduğu için i̇mam Şafiye Şafii'ye muhalefet etmekten çekinmemiştir. Bunu yapması Şafii olmasına da engel değildir. İmamın ı Nebevi, deve etini yiyen birinin abdest almasının gerekli olup olmadığı konusunda İmam-ı Şafii'ye muhalefet etmiştir. Kendisi de e, şafii, e, şafii alimlerden birisidir. <gülüyor> Şa'rani imizanında şu misali zikrediyor. Diyor ki, Abbasi halifelerinin birinin yanında birisi şarkı söyler. <gülüyor> bu sırada içeri giren birisi Maliki mezhebinde bu durumun haram olduğunu söyler. Yani diyor ki, Abbasi halifelerinin yanında birisi şarkı söylüyor, bu sırada içeriye birisi giriyor ve diyor ki, Maliki mezhebinde bu durum haramdır, yani bu şekilde şarkı söylemeniz haramdır. O mecliste bu kadar kişi varken bu uyarıyı yapan kimseye o şarkıcı cevap veriyor ve diyor ki Allah bize İmam Malik'in görüşüne göre ibadet etmemizi ve onu taklit etmemizi emretmemiştir. Sen bize kitap ve sünnetten delil getir. Allah bize şunu emretmiştir deyip Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline uyun ayetini okumuştur. Bunun karşısında alim susmayı tercih etmiştir. Ve halife de buna hiçbir şey dememiştir. Şarani bu örneği verdikten sonra diyor ki, işte bu şarkıcı da olsa, selefin taklitten yüz çevirmesi, kitap ve sünnete sarılması bu kadar önemlidir. Ayrıca bu olay, ilk asırlarda her meslekten Müslümanların kültür seviyelerini göstermektedir. Yani anlayacağınız, Halifenin huzurunda şarkı söyleyen yani fısk halinde olan bir kimse bile e, Maliki mezhebinde bu haramdır diyen bir davetçiye diyebiliriz. Veyahut bir alime karşılık cevap verirken diyor ki Allah Azza ve Celle bize emretmedi ki siz Maliki'ye uyunuz veyahut e, Maliki'nin emrine göre hareket ediniz. Allah Azza ve Celle bize Kur'an'da dedi ki Rabbinden sana vahyedilene en güzel şekliyle uy. Yani bize Kur'an ve sünnetten delil getir demeye getirdi. Tabi ki bu da onların e, anlayışlarını, kültür sevi seviyelerini veyahut Kur'an ve sünnete e, nasıl yöneldiklerini veyahut taklitten ne kadar yüz çevirdiklerini göstermektedir diyor Şerhani mizanında. Amelde İmamı Şafiiye tabi olan Razzali de necis olmaya engel su miktarı konusunda şunları söyler. Su konusunda İmamı Şafii'nin de İmamı Malik'e göre su renk, koku ve tadını bozmadıkça onun hiçbir şey istemez Kulleten sınırı getirmemiştir. İbnu Omar, r.a'nın gusul esnasında kadınların örgülerini çözmelerini söylerdi. Bunu duyan Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'e hemen İbni Ömer'e itiraz etmiş ve İbni Ömer'in işi ne kadar garip. Gusül esnasında kadınların örgülerini çözmelerinin gerek, çözmelerinin gerektiğini söylüyor. Niçin saçlarını kazıtmalarını da söylemiyor? Diyor arkasından devamla Resulullah ve vesselam ile aynı kaptan yıkanırdık da Saç örgülerimi çözmeden sadece üzerlerine su dökerdim. Bunu gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana hiçbir şey demezdi diye cevap vermiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine hayli düşkün olan İbn-i Ömer kadınlar guslederken saç örgülerini açmalarını söylüyordu. Ancak bu Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde diyor ki İbni Ömer'e ne oluyor? Niçin diyor Ömer'in oğlu bizim saçlarımızı kasıtmayı da bizlere emretmiyor? Yani onu tenkit ediyor bu konuda. Onu e, efendime söyleyeyim. Allah Resulü'ne ve salamdan Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anh'a e, bir hüccet var, bir delil var. Dolayısıyla delili olduğu için de diyor ki İbn Umar'a itiraz ediyor ve diyor ki İbn Umar niçin bizim saçlarımızı kasıtmayı da emretmiyor? Ben Allah Resulü ve Vesselam'le birlikte aynı kaptan guslederdim. Allah Resulü ve Vesselam bunu gördüğü halde buna ses çıkarmazdı. Dolayısıyla biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sukutu da delildir. Sukutu da hüccettir. Yani eğer orada bir hata varsa mutlaka Aleyhisselatü Vesselam buna e, itiraz eder yanında bir münkerin işlenmesine engel olurdu. Dolayısıyla e, Ümmü Aişe Radiyallahu Anh'e Allah Resulü Vesselam'ın bu takriri sünnetinden yani sukut etmesinden haber vererek diyor ki niçin saçlarımızı kazıtmamızı da emretmiyor. Biliyorsunuz kadınların guslederken Ümmüne Aişe radiyallahu bu sözü ile Aisset ve Selem'le o çok özel halini belki de işte banyoda birlikte guslettiği hali. Çünkü Aisset ve bu konuda kadınları ancak haber verebilirdi, hüccet oluşturabilirdi. Ümmüne Aişe diyor ki gusletmemizde saç örgülerimizi açmayı bizlere emretmiyordu. İşte bu sebeple saç örgüleri, af buyurun, ee, yani cünüblükten taharet için cünüblükten taharet için yani e, gusl ederken saç örgülerin açılmasına bu hadis sebebiyle gerek yoktur ancak onun dışında efendim e, hayız olmuştur veya nifas vardır bu, bu sebeple yapacağı gusüllerde saç örgülerini açmasını gerekli görmüşlerdir ulemamız Evet. Yine İbni Ömer radıyallahu anh ölen birinin akrabalarının ağlamasından dolayı azap göreceğini söylüyordu. İbn Ömer diyor ki birisi öldüğünde onun akrabalarının ağlaması o ölüye azap verir. Ümmüne Ayşe radıyallahu anh bunu duyunca bu görüşün Kur'an'a ters olduğunu dolayısıyla İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın vehme kapılmış olabileceğini düşünerek meseleyi şöyle izah etmiştir. Allah İbn-i Ömer'in hatalarını affetsin. Bu konuda isabet edememiştir. Çünkü Kur'an kendi günahını taşıyan başkasının günahını taşımaz buyurmaktadır. Yani En'am suresi 164. ayeti delil getiriyor. Kendi günahını taşıyan başkasının günahını taşımaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şudur diyerek düzeltmiştir durumu. Bu ölü azap çektiği halde akrabaları onun için ağlayıp duruyorlar. Yani bu ölen kimse azap çektiği halde ya ölüm, ölüm onu yakalamış iken onlar ise buna ağlayıp duruyorlar. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği ağlamak ölünün kendisine azap verir anlamında değildir diyerek İbni Ömer radıyallahu anh, reddiyesini sunmuştur. Ümmüne Aişe radıyallahu anh, ve hüccetini ikame etmiştir. Ve yine hadislere muhalefet ettiği söylenen fakat hakikatte ise bütün ömründe sünneti uygulamaktan ve yaymaktan ve öğretmekten başka bir gayesi olmayan Ebu Hanife, kendine sonradan ulaşan hadisler karşısında içtihadından vazgeçmiştir. Birkaç misal verecek olursak, Mesela sizden biriniz bilmeyerek yer içerse orucuna devam etsin, hadis-i şerifidir. Sizden biriniz bilmeyerek yer içerse orucuna devam etsin. Ebu Hanife rahimullah bu hadis hakkında şöyle diyor. Bu hadis kıyasa aykırıdır. Bu hadis olmasaydı bu konuda kıyasla hükmederdim. Yani bu hadisin varlığı bu konuda benim kıyas yapmama engel olmuştur demiştir. Ve yine İmam Ebu Hanife parmakların diyetinin eşit olduğunu söyleyen hadis kendisine ulaşmadan parmak diyetlerinin farklı olduğunu söylerdi. Fakat bu konudaki hadis kendisine ulaşınca, iştihadını bırakıp, hadisle amel etmiştir. Yine İmam Ebu Hanife, hayızın müddeti 3 ile 10 gün arasındadır hadisini duymadan, hayızın azami müddetinin 15 gün olduğunu söylüyordu. Bu hadis kendisine ulaştıktan sonra, onunla amel edip, iştihadından, vazgeçmiştir. İbn-i Kayyum, Ebu Hanife, Resulullah Aleyhisselatü ve sadır olup, olmadıkları kesin olmayan zayıf hadisleri bile kıyasa tercih ettiğini vurgulamaktadır. Yani İbn-i Kayyum, Rahimullah, İmam Ebu Hanife ile ilgili diyor ki, zayıf hadisler, zayıf hadisleri bile kıyasa tercih eden birisiydi diyor İmam Ebu Hanife için. Yani, ee, birkaç derstir verdiğimiz örneklerle getirdiğimiz delillerle İmam Ebu Hanife'nin ve diğer mezhep imamlarımızın sünnet karşısında, hadis karşısında kendi görüşlerinden nasıl da vazgeçtiklerini e, görmekteyiz. Peki bazı alimler bir kısım hadislerle amel etmemesinin nedeni nedir? E, bu noktayı önemsememiz gerekiyor bence. Yani Peki bugün bizim haberdar olduğumuz e, bazı hadislerden, sahihlerden onların haberi var mıydı, yok muydu? Ya da onların bir hadis karşısında ya da şöyle diyelim, e, kendi görüşleriyle çelişen hadisler karşısında tutumları ne olmuştur? Bunun nedenleri, e, niçinlerini sorgulamak gerekiyor? İnşallah bununla ilgili birkaç sebebimiz var. Bunları zikredeceğiz. Kendi iştihadlarını sahih bir senetle, gelen hadislere tercih eden bir müştehid, biz bilmemekteyiz. Dikkat ediniz, kendi iştihatlarını, sahih bir senetle, gelen hadislere tercih eden bir müştehid, biz bilmiyoruz. Onlar, hadise karşı çıkmayı dinden çıkmakla denk tutuyorlardı. Aynı İmam-ı Şafi örneğinde olduğu gibi, Boynumda hac mı gördünüz, belimde zinur mu gördünüz? Yani yani ben ehl-i kitap mıyım ki sahih hadis karşısında onların kendi embiyalarına muhalefet ettikleri gibi ben Allah Resulü ve Selam'e muhalefet edeyim veya başka sözünde aklımı yitirdiğime hükmedin demesi gibi ya da başka bir sözünde biliniz ki eğer sahih bir hadisle karşılaşsanız, ve benim görüşümle bu çelişiyorsa ben öl, yaşamımda da ölümümde de o görüşümden vazgeçtim demesi gibi ve buna benzer birçok örnekler önceki derslerimizde geçmiştir. Dolayısıyla biz herhangi bir müştehit imam bilmiyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih hadisler karşısında kendi içtihadını tercih etsin. Onlar bunu dinden çıkmakla denk tutuyorlardı. Hadise karşı bu kadar duyarlı olmalarına rağmen yine de bazı hadislerle amel etmedikleri bir gerçektir. Hadise bu kadar düşkünler ama buna rağmen bazı hadislerle amel etmedikleri bir gerçektir. Bazı imamların bazı hadislerle amel etmemelerinin en önemli ve birinci sebebi dikkat ediniz bazı alimlerin bazı alimlerin bazı hadislerle amel etmemelerinin en önemli ve birinci sebebi hadisin kendilerine ulaşmamış olmasıdır. Hadisin kendilerine ulaşmamış olmasıdır. allah alem bundan yani bunu söylemek en etkili sebeptir. En önemli sebeptir. Yani şu an sizin için de hüccet kaim olmasaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den bazı hadisler gelmeseydi ya da ümmet Bugün e, bazı konularda cahil kalsaydı, örnek veriyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekliyle ilgili veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haccetme şekliyle ilgili ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest almasıyla ilgili bazı hadisler bize ulaşmasaydı bizim halimiz nice olurdu? Dolayısıyla bu imamlarımızın var olduğu dönemler ve özellikle hadislerin tedvin edilmediği dönemler ve İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın özellikle daha çok deliller kendisine ulaşmadığı için kıyas ve iştahatla hareket etmesi en önemli etkendir. Ancak ancak bizim sözümüz bizim sözümüz o ki bizim sözümüz o ki bazı alimlere bazı alimlerin bazı hadislerle amel etmemesinin sebebi, amel etmemesinin sebebi o hadisin kendilerine ulaşmamış olmasıdır. Çünkü bir insan kendine ulaşmayan bir konudan sorumlu tutulamaz. Kendisine hadis ulaşmayan zat ya bir ayetin zahiriyle amel edecek veya başka bir hadise müracaat edecektir. Kendisine hadis ulaşmayan zat ya bir ayetin zahiriyle amel edecek veya başka bir hadise müracaat edecektir. Bu da olmazsa kıyas ve istishap ile amel etmek durumunda kalacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuşmasının veya her hareketinin herkese ulaşması veya herkesin görmesi düşünülemez. Resulullah Aleyhissalatu vesselam konuşunca veya hareket edince hazır olanlar ondan istifade ediyor, olmayanlar da onlardan öğreniyorlardı. Bu durumlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'den çok az zaman ayrı kalmış olan Raşit halifeler için de söz konusudur. Ebubekir Radiyallahu anh biliyorsunuz Ebubekir Radiyallahu anh Ebubekir Sıddık Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Aleyhisselatü Vesselam'e en yakın olan kimseydi. Yani erkeklerden Allah Resulü Aleyhisselatü en yakın olan kimse Ebubekir radiyallahu anh'ti. Ancak seferde ve hazarda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'le bu kadar fazla zaman geçirmesine rağmen, ninenin miras konusu sorulunca ben bu konuda Kur'an ve sünnetten bir şey bilmiyorum demiştir. Ve durumu hemen ashabtan sormuş, bunun üzerine Mughire bin Şube ile Muhammed bin Mesleme Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasta nineye altıda bir verdiğini söylemişlerdir. Yani bu konuda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın e, cahil olduğunu veya bu konuda kendisinin haberi olmadığını ancak hemen ashaba bu konuda sizde bir bilgi var mı diyerek sorduğunu nihayet Mughire bin Şube ile Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mirastan neneye altıda bir verdiğini söylemeleri üzerine bunu uygulamaya koymuştur. Yine, ee, Omar Radiyallahu için de aynısını söyleyebiliriz. O, ev sakinlerinden izin isteme ile ilgili sünneti bilmiyordu. Ebu Musa el-Eş'ari ona bu durumu öğretmiştir. Omar Radiyallahu Kadının kocasının diyetine varis olabileceğine dair hükmü bilmiyordu. Konuyla ilgili hadisi Dahak bin Sufyan El-Kilabi'den öğrendi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Esyem-e diyetinden hanımına pay ayırdı. Ömer radiyallahu anh, Hadisi duyunca kendi görüşünden vazgeçip şöyle dedi. Bu hadisi duymasaydık onun hilafına decektik. Ama radıyallahu An, mecusilerin cizye verme durumunu da bilmiyordu. Abdurrahman İbni Avf, ona şu hadise haber verdi. Mecusilere, ehli kitap muamelesi yapınız. O da bununla amel etti. Yani ehli kitaba uygulanacak olan, e, hüküm bellidir. Ancak mecusileri, Neye, e, hangi şeye göre hükmedecekti Umar e, radıyallahu anh bunu bilmiyor ancak Abdurrahman ibni Avf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, hadisini ona haber verdi ve Aleyhi ve sellem'in mecusilere ehli kitap muamelesi yapınız çünkü e, şarihler de diyorlar ki bu hadisle ilgili çünkü diyorlar mecusiler zebura bağlılardı yani çıkış noktaları orasıydı dolayısıyla e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ehli kitabın muamelesini yapınız demesinden ötürü Ömer radıyallahu anh de hemen hadisle amel etmiş ve onlara ehli kitabın hükmünü uygulamıştır. Ömer radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ben Resulullah ve sellem ihrama girmeden önce ve ihramdan çıktıktan sonra henüz tavaf etmeden ona hoş koku sürerdim. Hadisi ulaşmadan önce ihramda bulunan kimselerin koku sürmelerini yasaklardı. Ömer radıyallahu anh, ihrama girecek kimseye koku sürmeyi yasaklıyordu. Halbuki biliyorsunuz ihrama girmeden önce şu an aynı e, Ümme Aişe radıyallahu anha'nın haber verdiği gibi diyor ki Resul-üesselam ihrama girmeden önce ben onun Efendim, ona hoş ve güzel koku sürerdim diyor. Hatta diyor bunun pırıltıları onun saçında ve sakalında görünürdü. Aleyhisselatü Vesselam ihrama girdikten sonra sürmezdi. Ancak ihrama girmeden önce sürerdi. Yani gusleder, güzel koku sürünür ve öyle ihrama girerdi. Bugün de bu sünnet elhamdülillah ihya edilmektedir. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e bu kadar yakın olan Umar radiyallahu bu haber ulaşmamıştı. Yine, mes konusunda da, buna benzer, buna benzer bir durum nakledilir. Kendisine mes müddetini belirleyen hadisler ulaşmadan, mest giyenlerin zaman tahdidi olmadan, üzerlerini mes edebileceğini söylerdi. Kim? Amar radıyallahu anh. Yani ne diyordu? Mest, mest giyen bir kimse, Diyordu ki onun için artık zaman söz konusu değildir. Biliyorsunuz Allah Sallallahu aleyhi ve sellem mukim için bir gün, seferi olan için üç gün mest müddeti belirlemiştir. Ancak Omar radıyallahu anh bunu bilmeden önce, bununla ilgili haber, hadis kendisine ulaşmadan önce diyordu ki tahdid olmadan üzerini mest edebilir. Ancak bütün bunlar Omar radıyallahu anh'ın ilminden ve rütbesinden hiçbir şey eksiltmemiştir. Yine Osman radıyallahu anı için de bunlara benzer örnekler az değildir. Kocası vefat eden kadın iddetini ölen kocasının evinde geçirir. Mealindeki hadisten haberi yoktu. Daha sonra Füreyra bin Malik'ten mezkur hadisi duydu. Füreyra'nın kocası vefat edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine iddetin bitinceye kadar evinde bekle diye emir vermişti. İlim beldesinin kapısı diye bilinen Ali radıyallahu anh için de buna benzer durumlar vakı olmuştur. Karşılaştığı bir olayı kendisinden dinleyelim. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisinden bir şey duyunca hemen ondan istifade etmeye çalışırdım buyuruyor. E ee, Ali radıyallahu an. Fakat başkalarından duyunca onlara yemin ettirdikten sonra hadisi alırdım. Ali radıyallahu an, İbn Hab İbni Abbas radıyallahu ve diğer bazı sahabeler kocası vefat eden hamile kadının 4 ay 10 gün iddet bekler görüşündeydiler. Ali radıyallahu an ve İbn Abbas radıyallahu an ve diğer bazı sahabeler kocası vefat eden hamile kadının dört ay on gün iddet bekler görüşündeydiler. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bu hadisini yani konuyla ilgili hadisini duymamışlardı. Allah Resulü ve Vesselam'in hadisi şudur. Kocası vefat eden kadının iddeti doğum yapınca biter. Yani bu dört harifeden örnek verdik size. Ancak bu son, biliyorsunuz Ali ve İbn Abbas, hadi anhum ve diğer sahabeler. Onlar diyorlar ki, onlar diyorlar ki, hocası ölen hamile kadın dört ay on gün bekler. Aslında bu normal kadın içindir yani dört ay on gün. Af buyurun yani e, adet gören kadınla ilgilidir bu iddet süresi. Ancak hamile kadın öyle değildir. Çünkü bu bekleme süresinde biliyorsunuz neslin emniyeti yani. Çocuğun neslinin veya babasının ailesinin bilinmesiyle ilgili bir hikmet var. Dolayısıyla Allah ﷻ ve etmeseyen buyuruyor ki doğum yapan kadının iddeti doğum yapınca biter. Yani kocası vefat etti üç gün sonra doğurdu, onun iddeti bitmiştir. On gün sonra doğurdu veya bir ay sonra veya iki ay sonra neyse yani onun iddeti doğumunun bitmesiyledir. Doğum yapıncadır. Dolayısıyla e, az önce örneklerini verdiğimiz hem gerek bu hadiste ilgili hem de e, dört büyük halife e, olarak kabul ettiğimiz ve onların fazilet sıralamasına da iman ettiğimiz bu halifelerimizin e, deli kendilerine ulaşmayınca hata edebildiklerini ancak bunun onların faziletlerinden hiçbir şey eksiltmediğini söylemekteyiz. Dolayısıyla kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın ashabı bütün hadisleri bilmedikleri için yani bütün sünneti istisnasız bir tek kişide toplanması söz konusu olamayacağından onlar da bilmedikleri yerde soruyorlardı veya bu konuyla ilgili kim kim ne biliyor diye ashabtan Allah Resulü ve Vesselam'den hujjat getirmelerini bekliyorlardı başta halifeler olmak üzere birçok sahabeye, birçok konuda hadis ulaşmadığı ortada iken, mezhep imamlarının tüm hadisleri bildiklerini iddia etmek, realiteye aykırıdır. Yani neydi başlığımız? Biz dedik ki, peki niçin bazı mezhep imamlarımız, bu kadar hadise düşkün oldukları halde, niçin bazı hadislerle amel etmemişlerdir? Ve dedik ki, birinci ve en önemli sebebi, Hadisin kendilerine ulaşmamamız ulaşmamasıdır. Bu çok önemlidir. Hadis kendilerine ulaşmadığı için ne yapacağını ifade ettik. Yani hadis ulaşmayınca kıyas yapacağını veya bir ayetin zahiriyle amel edeceğini ifade ettik. İstihad edeceğini ifade ettik. Dolayısıyla bu önemli bir mazerettir. Yani birisi, bizler, imam, imamımız, bir hadisle amel etmemişse onunla ilgili hüsnü ederiz ve deriz ki birinci sebep olarak hadis kendisine ulaşmamıştır. Hadis kendisine ulaşmamıştır. Yine Gazali diyor ki zaten diyor müştehit olmak için tüm hadisleri bilme şartı da yoktur diyor. Yani birinin müştehit olabilmesi için bütün hadisleri bilecek diye bir şart da yoktur diyor. Dolayısıyla birinci neden... Önemli önemli ve etkin bir nedendir bu sebeple e, mezhep imamlarımız bir hadisle amel etmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi hadisin kendilerine ulaşmamasıdır. Bunu özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. İkinci neden ise müştehitlerin yaptıkları araştırmalar neticesinde birçok hadisin sabit olmaması, yani mevzu ve illetten hali olmamalarıdır. Bir imam, bir hadisin sahih olduğuna kani olunca, diğer bazı imamlar adı geçen hadisin bir illetine vakıf olmuşlardır. Yani, hadislerin o cerh ve tadil, ilmi dediğimiz, cerh ve tadili yapılmadığı için, yani tasih edilemediği için, senedi ortaya konulmadığı için, daha doğrusu karışık oldukları için, e, bu anlamda, mevzu ve illetten de hali değiller hadisler. Bir, bir imam, bir hadisin sahih olduğuna kani oluyor, ancak diğer bir imam, o hadiste bir illet görüyordu. Bunun içinde, cuma'nın kılınması için, için halifenin bulunması gerektiğini söyleyen şu hadis örnek verilebilir. İmamı yani halifesi olduğu halde cumayı terk eden kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Hadis senedinde geçen zayıf bir raviden dolayı zayıf addedilmiştir. Şimdi birileri bunu, bunda bir illet gördü, birileri bunda bir illet görmedi. Veyahut şu örnek verilebilir. Mesela biliyorsunuz ee, e, mesela İmam-ı Şafii Rahimahullah Biliyorsunuz Ve ize lemestumun nise ayetini Yani kadınlara dokunduğunuz Zaman ayetini Her türlü dokunuş olarak almadı. Yani ayetin zahirine verdiği Mana buydu her türlü dokunuş yani bir kadın bir kadına şey bir erkek bir kadına dokunduğu zaman veya kendi eşine dokunduğu zaman diyelim namahrem olan kadınlardan birine dokunduğu zaman abdestinin gittiğine inanırlar. <gülüyor> bu şekilde içtihad etmiştir. Ancak cumhur cumhur kendisine muhalefet etmiştir bu konuda. Niçin? Bununla ilgili deliller şunlar mesela en basiti Ümmü'nü Aişe radiyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü ve sellem namaz esnasında yani namaz kılardı. Biliyorsunuz onun odaları küçüktü onların odaları. Aleyhisselatü ve sellem secde edeceği zaman diyor ben uzanır olurdum onun önünde secde mahallinde benim ayaklarım olurdu. Secde edeceği zaman benim ayaklarıma dokunurdu. Yani onun ayakları çıplakken ayaklarıma dokunur ben de ayaklarımı toplardım ancak bu haliyle secde edebilirdi. Ee, diyor bu bir delildir ve bir diğer delilde bir diğer delilde Allah Resulü ve sellemin eşini öpüp namaza gitmesidir. Eşini öpüp namaza gitmesidir. Dolayısıyla İmam-ı Şafii Rahimullah diyor ki bu hadisin sahih olduğuna inansaydım onunla amel ederdim. Dikkat ediniz. Yani her türlü dokunuştan abdest bozulur. İçtihadında bulunmazdı. Bu hadisin sahih olduğuna hükmetseydim, yani dedik ya orada o zaman e, illetten hali değil hadisler ve dolayısıyla sahihliği konusunda şüphe etmiştir. Ancak diğer alimler onu tasih ettiler ve ki ortaya çıktığı hadis alimlerimiz de bunu tasih ettiler bu hadisleri. Dolayısıyla bugün mesela ben her türlü dokunuş derken <gülüyor> her türlü dokunuş derken gerçekten yani bir şeyi uzatırken bile parmakları birbirine değse burada abdest alıyorlar. Yani biraz cahiller de bu işi abartıyorlar. Subhanallah baya bir sıkıntı oluyor bu. Yani biz bunlara şahit oluyoruz, bunları görüyoruz. Ancak doğrusu burada ve taklid konularını işlerken doğrusu İmam Şafii'nin dediği gibidir. Fıza sah al hadis fihye mezhebi ya da say hadis olduğunda Zünnar diyor Musa, bir dir zünnar, diyor. Ben zünnur diyordum. İnşallah benim belimde zünnar mı gördünüz demesi. Yani sayı hadis olacak da ben ona muhalefet edeceğim. Yani Hristiyanlara benzetiyor kendisini, el kitaba benzetiyor. Dolayısıyla bu konuda biliyorsunuz şehvetli dokunuşla şehvetsiz dokunuş birbirinden farklıdır ve buradaki şehveti de iyi anlamak gerekir ancak benim konum bu değil ben ee, ancak İmam Şafii'nin bu halinden bu durumundan örnek vermeye çalıştım. Bu hadisin sahih olduğuna inansaydım onunla amel ederdim. Ne? Yani her türlü dokunuş anlamazdım çünkü Aleyhisselatü Vesselam eşini öpüp namaza gidiyordu. Namaz kılıyordu. Yani bu sebeple abdest almıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ancak o hadisin durumundan emin olmamıştı. Dolayısıyla bu bizim ikinci nedenimiz. Birinci nedenimiz dedik ki Hadis kendilerine ulaşmamıştır. İkincisi dedik ki illetten hali değildir. Yani hadis ulaşmıştır ancak onunla ilgili birisi efendim onu sahip olup amel ederken bir diğeri onda bir illet görmüştür. Üçüncü neden ise ahad hadislerle amel konusunda imamların değişik şartlar öne sürmeleri. Ahad hadislerle amel etme konusunda imamların değişik şartlar öne sürmeleri kimisi ahad hadisleri itikatta delil kabul ederken, kimisi de şek ifade eder gerekçesiyle onlarla amel etmemişlerdir. Yani kimisi demişlerdir ki, ahad hadis itikatta da delildir. Yani bugün mesela e, matrudiler bu yolu takip etmektedirler. Yani e, İmam Ebu Hanife'nin e, şeyi budur. Ahad hadisle amel etmemesidir. Farklı bir yaklaşımı vardır. Ancak diğer alimde yani bunda bir şek şüphe olabilir diye ahad hadisi e, itikatta delil kabul etmediler ancak biliyoruz ki Allah'a hamdolsun bugün selefin menheci de bu konuda bellidir ahad hadisleri e, ameli konular ve itikadi konular diye birbirinden ayırmıyorlar sahih olduktan sonra onunla amel edilmesini uygun görüyorlar bu da bizim üçüncü nedenimiz oldu Dördüncü nedenimiz, dördüncü nedenimiz ne dedik? Yani birincisi dedik ki hadisin ulaşmaması, ikincisi illetten hali olmaması, üçüncüsü ait hadislere ahit hadislere yaklaşım, dördüncüsü bazı hadisler kimi imamlara ulaşmış, fakat herhangi bir nedenden dolayı unutmuşlardır. Dikkat ediniz, bazı hadisler kimi imamlara ulaşmıştır, fakat Herhangi bir nedenden dolayı unutmuşlardır. Bu konuda Ömer radıyallahu anh'ten gelen rivayet meşhurdur. Seferde cünüp olan kimsenin durumu kendisinden soruldu. Ömer radıyallahu anh'e seferde cünüp olan kimsenin durumu kendisine soruldu. Suyu bulmadan namaz kılamaz dedi. Dikkat ediniz suyu bulamadan namaz kılamaz dedi. Bunun üzerine Ammar İbni Yasir çıkıp dedi ki dedi ki ey müminlerin emiri hatırlamıyor musunuz? Sizinle bir defasında seferde idik. Ve bu sırada ikimiz de cünüktük. Ben su bulamadığımız için ben toprağa toprakta debelendim. Ben toprakta debelendim siz ise namazı kılmadınız hiçbir şey yapmadınız yani kendi kendine öyle öyle iştihad ediyor kendi kendine öyle iştihad ediyor ee, Ammar ibn Yasir radıyallahu anh diyor ki hani su yok Allah bize cürüpken ne yapmamızı emretti hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde gusletmemizi yıkanmamızı emretti e su yok e su bulamayınca biz ne yapıyorduk abdest alacağımız zaman? Teemmüm ediyorduk ama biz şu an cünübüz. Ne yapabiliriz? Ha o zaman su vücudun her yerinde gezmesi gerekiyorsa e, her yerde gezmesi gerekiyorsa suyun o halde toprak benim bütün bedenime değerse bu da guslun yerindedir diyerek bir, e, bir kıyas yapıyor. Kim? E, Ammar bin Yasir. Ancak Omar radıyallahu anh o da cünüp ancak o hiçbir şey yapmıyor. Ne toprakta debeleniyor ne başka bir şey yapıyor. Namaz da kılmıyor. Tabi Allah'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Resulü Vesselam bizim başımıza böyle bir hal geldi. Ammar bin Yasir işte ben böyle yaptım diyor. Ammar Radiyallahu anh ise diyor ki ben ise hiçbir şey yapmadım. Ayhisselatü Vesselam ona diyor ki şunu yapmanız yeterliydi deyip elini toprağa vurması. E, ellerine ve yüzüne hafif mesh etmesiyle. Yani teyemmümü onlara öğretiyor. Yani dolayısıyla burada ne öğrendik? Cülüp olan bir kimse su bulamasa da teyemmüm yapar namazını kılar. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat söylediği halde ve gerçekten bu sahihtir. Aradan yıllar geçiyor. Ama radıyallahu halifeli halifeliği zamanı. Dikkat ediniz. Aynı konu. Aynı konu. Ammar İbn Yasir'in yanında Omar'a sorulduğunda diyor ki cünüp olan bir kimse diyor cünüp olan bir kimse diyor namaz kılamaz diyor. Su bulamazsa namaz kılamaz. Bunun üzerine başlarından geçen bu olayı Ammar İbn Yasir kendisine hatırlatıyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra işte sen hatırlıyor musun Ey Ömer şöyle şöyle şöyle olmuştu ve Allahu Tealaüsselam bize şöyle bunu deyince Ammar radıyallahu ona diyor ki Allah'tan kork, kork ey Ammar. Yani diyor Allah'tan kork ey Ammar bu ne zaman oldu diyor. <gülüyor> yani yani hiç hatırlamıyor böyle bir şeyi. Yani sanki hiç kendisi değilmiş gibi. Ammar radıyallahu ona bu olayı hatırlatınca diyor ki Allah'tan kork ey Ammar bu ne zaman oldu. O da diyor ki isterseniz susayım diyor ey müminlerin emiri. İsterseniz susayım. O da diyor ki hayır hayır sen anlatmaya devam et diyor. Yani dolayısıyla demin söylediğimiz dördüncü neden bazı hadisler kimi imamlara ulaşmış fakat herhangi bir nedenden dolayı unutmuşlardır. Gerçekten bu hepinizde olur zannediyorum. Yani bazen mesela demin ismi geçti yani işte dedik ki Mester dedik mukim için bir gün, seferi için üç gündür. Ama bir an gelir ki siz Allah Allah üç gün müydü ya bir gün müydü? Veya iki gün müydü, geceli gündüzlü müydü karıştırırsınız veya size bir şey sorulur. Çok iyi bildiğiniz bir mevzudur ama unutmuş olabilirsiniz. İnsan nisyan, yani insan unutkan diyoruz. Dolayısıyla aynen Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh örneğinde olduğu gibi. Yine bir örnek verebiliriz. Mesela e, bundan daha bariz bir örnek. O da yine Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh bir hutbesinde kim Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın hanım ve kızlarına verdiği sıdaktan daha fazlasını verirse verdiğini geri alırım dedi. O sırada cemaatta hazır bulunan bir kadın kalktı ve şöyle dedi. Nisa suresi 20. ayetini okuyarak dedi ki kadınlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın. Yani bir ölçü getirdi dedi ki Allah sallallahu hanım ve kızlarına verilen neyse kimse onlardan fazlasını vermeyecek deyince Ama radıyallahu anh bunun üzerine orada mescitte bulunan bir kadın kalktı ve ona Nisa suresinin 20. ayetini hatırlattı. Neydi o ayet? Kadınlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın. Bu ayeti, e, bu ayeti Ömer radıyallahu anh çok iyi biliyordu. Ömer Allah'ın bizlere vermiş olduğu haktan, e, kadın Ömer'e hitaben Allah'ın bizlere vermiş olduğu haktan bizleri nasıl mahrum bırakabilirsin deyip Ömer radıyallahu anh'a itiraz etmişti. İşin ilginç tarafı mezkur ayeti ezbere bilen ve Kur'an konusunda çok hassas olan Ömer'in o esnada ayeti hatırlayamamasıdır. Tabii ki Ömer radıyallahu hatırladıktan sonra kararını değiştirmiştir veyahut bu kadının hatırlatmasından sonra. Yani o an Ömer radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh, ee, bu hal üzere kalınsa ve onlar böyle bir ölçü getirmişti dense ve o kadın orada Nisa suresinin 20. ayetini hatırlatmazsa belki de günümüze kadar bu böyle gelecektir. Dolayısıyla Allah s.a.v'in bizzat ashabının nasıl unuttuklarını veyahut hata yapabildiklerini ifade ediyoruz. Bir başka neden de Beşinci neden, dördüncü neden unutmalarıydı dedik. Bu nedenleri lütfen önemseyin. Yani bunlara çok dikkat ediniz. Çünkü bu bazı cahillerle mezhep konusunda yapacağınız münazaralar çok önemlidir. Yani adamın birisi karşınıza çıkıp şunu söyleyebilir. Yani sen İmam Ebu Halife'den daha mı iyi biliyorsun? O İmam-ı Azam'dı mesela. İmam-ı Azam'dı çok büyük bir alimdi. Yani senin bildiğin bu hadisi o bilmiyor muydu gibi masum imam zihniyetinde ee, bir tavırla karşınıza dikilip sizinle bunları konuşabilir. Ancak bu getirdiğimiz örnekler ve deliller inşallah konuya ışık tutmaktadır. Beşinci neden ise bazı imamların hadislerde geçen bazı kelimelerin değişik manalarına muttali olmalarıdır. Yani hadiste bir kelime geçer ancak değişik mana çıkartabilirler. Bu bağlamda ığlak kelimesini misal verebiliriz. ığılak halinde talak vaki olmaz. ığılak halinde talak vaki olmaz. Hadiste geçen ığlak kelimesi birçok alime kapalı kalmıştır ve değişik yorumlara sebebiyet vermiştir. Kimine göre ikrah Kimine göre kızgınlık anlamına gelmektedir. Kimisi onu müşkirattan yani sarhoşluktan kabul ederken kimisi de değişik şekillerde yorumlamıştır. Dolayısıyla yani e, hadiste geçen hadiste geçen ığılak halinde talak vakti olmaz. Yani ne ikrah halinde ikrah halinde talak vakti olmaz. Kimine göre bu kızgınlık oldu, kimine göre ikrah oldu. Kimisi bunu sarhoşluk dedi. Kimisi de değişik e, Değişik Şekillerde bu kelimeyi Anladı Yani bu sebeple Beşinci neden olarak Bir kelimenin bazı alimlere kapalı Veya değişik manalara gelmesi Mesela bir başka örnek verebilirsek Adi İbni Hatem Radıyallahu anh Şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden Seçilinceye kadar yiyin için Ayetinde geçen "hayt" kelimesini Mecazi anlamda değil, gerçek anlamda ip olarak anlamıştır. Bu ayet Bakara suresinin 187. ayetidir. Biliyorsunuz ayette der ki, Şafak'ın beyaz ipliği, siyah ipliğinden seçilinceye kadar veya ayrılıncaya kadar iyin için. Ve Adi İbn-i Katem radıyallahu anh, bu hadisi öyle anlıyor, nasıl tutuyor, Ramazan ayında yastığının altına bir siyah renkte bir beyaz renkte ip koyuyor. Ve yani havaya göre takip ediyor. Ve bunları şöyle biraz gözünden uzaklaştırarak onları ayırmaya çalışıyor. Hangisi siyah, hangisi beyaz. Bunlar ayrılmaya başlayıncaya kadar yiyip içiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bu durumu söylediğinde ay sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve dedi ki sen dedi gece ile gündüzü yastığının altına mı koydun? Sen gece ile gündüzü veyahut ay ile güneşi yastığının altına mı koydun? Yani Vesselam, ayetin e, neyi kast ettiğini, burada aslında gece ile gündüze veyahut karanlık ile e, aydınlığa e, kinaye olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi İbnül Hatem'e öğretmiştir. Dolayısıyla bir kelimenin farklı anlaşılması da aynı şekilde bir farklı hükümlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yine altıncı ve son sebebimiz, yani bazı hadislerle bazı alimlerimizin, müştehit alimlerimizin amel etmemesinin, etmemesinin altıncı ve son sebebi ise bazı hadislerin bir kısım alimce mensuh kabul edilmesidir. Bazı hadislerin bir kısım alince mensuh kabul edilmesidir. Yani kimine göre bazı hadisler mensuh ve o mensuh gördüğü için onunla amel etmemiştir. Mesela kan alan ve aldıranın orucu bozulmuştur. Bu hadis kan alan ve aldıranın orucu bozulmuştur. Hadis sahih olmasına rağmen İmam-ı Şaf İmam Şafi onun mensuh olduğuna hükmettiği için mezgur hadisle amel etmemiştir. İmam-ı Şafi'ye göre bu hadis sahih ancak İmam-ı Şafi diyor ki, bu hadis mensuhtur ve onunla amel etmemiştir. Ee, i̇nşallah bu konuyla ilgili bir fasıla vereceğiz. Bir fasıla vereceğiz ve ondan sonra inşallah konuyu bitireceğiz. Hangi mezhep hangi e, hadislerle amel etmedi? Buna bazı örnekler vereceğiz ve Allah izin verirse e, fasıladan sonra derse devam edeceğiz. Ve son dersimiz olacak taklitle ilgili konuda. Son dersimiz olacak. E, Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve